Su hakkında hoş geldiniz ben Akkün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında geçen hafta Türkiye'nin 2017 su gündemini su olaylarını önemli su olaylarını ele aldık Tabi bazılarını ele alabildik çünkü vaktimiz evet, kısıtlıydı. Evet. Ee, bu haftada işte ne yapacağız dünyanın 2017 su gündemini birazcık e, dile özetlemeye, getirmeye çalış çalışacağız. özetlemeye çalışacağız. Şimdi genel bir şeylerle başlayacak olursak UNESCO'nun verileri var önümüzde. Bu veriye göre dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor. Bir başka veri elimizde Bangladeş yönetiminin Roginyalı Müslümanlara yönelik şiddetinden kaçan göçmenler yerleştirildikleri kamplarda da bu sefer su kirliliğiyle karşı karşıya kaldılar. 2017'de UNICEF yetkilileri su kirliliği nedeniyle sadece 25 Ağustos ile 15 Kasım tarihleri arasında bile 36 bin hastalık vakası yaşandığını ve bunların onun da ölüm yaşandığını ortaya koydu. Hastalıkların %42'sini ise 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturmuştu. Evet, şimdi bu e, dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor verisi e, her yıl güncelleniyor tabii ama bu evet. sayıda bir azalma olmuyor maalesef e, artış e, oluyor. E, şimdi bu suya temiz suya erişememenin nedenleri var tabii ki kirlik bunların başında geliyor. Bu kirliklerin e, içerisinde nükleer kirlikten bahsedebiliriz. E, Fukushima ...nükleer santralinde yaşanan felaketten bahsedebiliriz. Üzerinden yedi evet. sene geçti bu felaketin. Ama kirlilik halen etkilemeye devam ediyor. 11 Mart 2011'de deprem sonrası yaşanan bu felaketle ilgili de... ...her geçen gün veriler güncellenir durumda. Olumlu veriler değil. Şimdi bu nükleer kirliliği bertaraf etmek için birçok teknik uygulandı. Bunlardan bir tanesi robot... Ee, yani daha doğrusu e, krizin boyutunu ölçmek için e, tespit amaçlı bir rapor, rapor robot gönderilmişti e, Hı -hı. kazanın olduğu bölgeye bu robotların bile e, atıl hale geldiğini biliyoruz Hı -hı. o kadar e, tehlikeli bir bölgeden bahsediyoruz e, Pasifik Okyanusunda ciddi bir e, kirlikten bahsediyoruz temizleme çalışmalarının 40 yıl kadar süreceği tahmin ediliyor. Bir 40 yıl daha yani 50 evet, yıl olacak Evet. Yani, yani sonuçta o nükleer var. kirlilik Pasifik Okyanusu'nun tamamına e, yayılmış durumda. Reaktörlerde dolanan ve radyoaktif sızıntı nedeniyle kirlenen 1 milyon ton su çevredeki şu anda e, 900 kadar özel depoda tutuluyor. Ama bu depoda tutulan suyun da Artık e, şeye verilmesi gerektiği ifade ediliyor yetkililer tarafından okyanusa azar Aa, azar verilmesi evet. bizim Sakarya suyunun e, İstanbul'a azar e, azar verilmesi gibi pardon İstanbul'a paçalana hazır, hı hı. hazır Ankara Sakarya İstanbul'da... pardon. Evet. Evet. Sakarya suyunun 2014'te paçalanarak İstanbul'a verilmesi gibi okyanusa azar azar verilmesi öneriliyor ama evet. bu hem oradaki balıkçılığı öldürecek bir faaliyet hem de ekosistemi yani yüzyıllarca olumsuz etkileyecek bir şey. Evet başka bir kirlilik olayından bahsedelim Orta Doğu'dan bu sefer uzun bir süre IŞİD'in kontrolü altında bulunan Musul'da IŞİD şehri terk ederken petrol kuyularını ateşe vermişti. ...hatırlayanlar olur. Haftalar sürdü bu yangınlar. Hatta öyle e, korkunç boyutlara ulaştı ki şehre güne, güneş ışıklarının bile girişini engellemişti. Yayılan kurumlar her tarafı kapladı burada. Kirlilik sadece kuyu yangınlarından dolayı yaşanmadı tabii. Bombalar sonucu da harabeye dönen bir kentten ve geride kalan altyapıdan bahsediyoruz. Bu altyapı da e, kimyasal yıkıntı yaratıyor. Yapılan ölçümlerde su varlıklarında oldukça yüksek oranda kurşun ve civa bulundu. Bu iki ölümcül maddenin ekosisteme ve topluma etkisi on yıllarca sürecek. Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. Burada yaşanan ağır metal kirliliği etkisini mesela Fransa ve Belçika'da hala görebiliyoruz. Yine Vietnam Savaşı'nda kullanılan on yıllarca önce Vietnam Sınıf Savaşı sırasında kullanılan portakal gazının etkisiyle de işte kanser, ölü, Ölüm işte sakat doğumlar gibi e, bir takım sağlık sorunları yaşanmaya devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan savaşların etkisi de uzun yıllar başta yoksullar üzerinde görülmeye devam edecek gibi görünüyor. 2017'de evet. böyleydi bu devam da edecek. Hı hı. Şimdi 2017'de kirletici unsurlarda bir değişiklik olmadı artışından bahsederiz ama şaşırtıcı olmayacak bir biçimde de 2017'de aynı zamanda aşırı iklim olayları da e, yaşandı. E, Azalmasını tabii ki beklememek gerekiyor. Ee, artışına ilişkin tabii ki bir şeyler söyleyeceğiz. Avrupa Merkezi e, Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin raporuna göre küresel sıcaklık ortalaması geçen yılın kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu ifade ediyor. 19. yüzyıla kadar uzanan veriler karşılaştırılarak hazırlanan e, rapora göre 2017 en sıcak yıl olan 2016 yazı... E, ...2016'nın e, hemen arkasından geliyor ki bunu da ifade etmek lazım. 2016'daki sıcaklığı arttıran önemli etkenlerden bir tanesi de El Nino'ydu. E, ondan dolayı sıcaklık değerleri daha e, yükselmişti. 2017'de El Nino yok... Ama e, ikinci sırada almış evet. olması aslında e, sıcaklıkların e, nasıl arttığının açık göstergesi olarak e, görmek lazım. Ki bu doğrultuda uyarılar e, daha öncesinden de yapılmıştı. Dünya Meteoroloji Örgütü de e, Kasım ayında, 2017'nin Kasım ayında zaten öngörüsü 2017'nin 2016'dan sonraki ikinci en sıcak yıl olacağını ifade etmişti. Evet, bu Hı -hı. son raporda bunu teyit etmiş oldu. Evet. 2017'de yaşanan aşırı iklim olaylarına bir bakalım. Şimdi bu raporu biraz örneklendirelim yani. Kasım'da 2017 Kasım'da Vietnam'ın orta ve güney kesimlerini vuran Demrey ta tayfununu görüyoruz. Bu tayfunda 69 insan hayatını kaybetti. Tayfunda 116 bin ev hasar gördü veya yıkıldı. Rüzgarın hızı 150 kilometreye kadar çıktı. 228 balıkçının teknesi battı. 30 bin hektare yakın ekili alan sular altında kaldı. Tayfun'un şiddetiyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği yerlerinden söküldü. Her taraf altı solu, toprak kaymaları yaşandı. Ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol açtı. Buna Bu tayfun nedeniyle kırk ne yakın kişi güvenli bölgede tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Evet, yine e, küresel e, iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesi... ...Karayipler, Dominik, Cumhuriyeti, Costa Rica ve Küba'dan sonra e, ABD'nin Florida eyaletinde vuran... ...Irmak Kasırgası'ydı. Hı. ABD tarihinin en büyük tahliyesine e, yol açtı Irma Kasırgası. Ee, Irma kasır, Kasırgası 9-10 Eylül tarihlerinde ABD'ye ulaştı. 1935, 1988 ve 2005 yılında görülen diğer güçlü kasırgaların içinde... ...en yüksek rüzgar ısına sahip ikinci kasırga olarak Hı. tarihe geçti. Evet. Irma kasırgasının ardından Florida'da 13 milyon kişiye bir başka ifadeyle eyalet nüfusunun üçte ikisine elektrik Hı -hı. verilemedi ee, ve toplamda 180 bin kişi e, evlerini terk etmek zorunda kaldı barınaklarda yaşadılar bir süre. E, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen doğal afetlerin ülke e, ekonomisine 306 milyar dolara aşkın zarar yarattığı ifade ediliyor. Burada bir parantez de açmak lazım. Aslında buna benzer nitelikteki bütün maliyet unsurları dönüp yine o e, doğal afetlerden e, etkilenen, mağdur olan insanların vergilerinden de karşılandığını e, ifade etmek lazım. E, orman Hı -hı. yangını, kasırga, kuraklık ve sel baskınları gibi 16 büyük doğal afet. Yaşandığı söyleniyor 2017 yılı içinde e, ABD'de ve onun da maliyetinin 306 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor. Evet baktığımız zaman e, yine Ulusal Çevre Bilgi Merkezi'nin verdiği verilere göre 2017 ülke tarihinde son 127 yılın en sıcak 3. dönemi de olmuş. Dünyanın en güçlü ülkesi bile baktığımız zaman yani ABD küresel ısınmanın bir sonucu olarak şiddetini artıran o kasırgaların, yangınların etkileriyle baş etmekte bu kadar zorlanıyor. Bunu Tabii. görüyoruz. Geri kalanın başına neler gelmez? Hı hı. Yani biz bunu şey, görmüş oluyoruz. 362 kişinin bu ıı, tür olaylarda hayatını kaybettiği hı hı. ifade ediliyor. Evet. Şimdi bir başka ucuna bakalım aslında. Ee, iki ayrı uçtan bahsetmek lazım. Aşırı iklim olaylarından bahsediyorsa kuraklık ve seller tabi şimdi kuraklıktan bahsedelim şimdi sellerle ilgili pardon ee, önce seller. kuraklıktan bahsedelim hı hı. geçtiğimiz seneye damga vuran bir başka şeydi kuraklık 2017'de yani 2016, 2016 yılında son 50 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Afrika'nın güney ülkelerinde 2017'de milyonların yaşamı kuraklıkla karşı karşıyaydı yine. ...susuzluk ve kirli suların içilmek zorunda kalması sonucu kolera salgını baş gösteren ülkelerden bir tanesi de işte Somali'ydi. Sene başından bu yana on binlerce kişi bu ülkede koleradan etkilendi. Bu ülkede en son 2011 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle 260 bin kişi hayatını kaybetmişti. Aşırı kuraklığın yanı sıra Nisan ayında ülkeyi vuran aşırı yağışlar da tabii sel felaketlerine neden oldu, tarlaları yok etti, hayvanlarının ölümüne neden oldu... Kuraklık nedeniyle şimdiye kadar ülkenin besi hayvanlarının dörtte üçü yok olmuş. Yani dikkat çok dikkat etmek yırakan. lazım. Evet dörtte üçünden bahsediyoruz. Evet. Ve Somali kuraklığının neden olduğu ekonomik sıkıntılarla birlikte bu nedenle bir iç savaşın içinde kıvranan bir ülke haline geldi. Evet. Şimdi bu Kenya'nın Somali sınırındaki mülteci kampı da var. Ee, Dadap. Evet. 250 bin, 250 bin mülteci yaşıyor bu e, kampta. Bu insanlar da işte Somali'deki açlık, kuraklık ve iç savaştan e, kaçarak bu kampa sığmış kişiler. Bu sefer de Kenya'daki kuraklıktan etkilendiler. Yani iklim evet. değişikliği sınır tanımıyor e, en nihayetinde. kuraklık öyle bir noktaya varmış durumda ki Kenya'da 2.7 milyon, Somali'de 2.9 milyon, Uganda'da. Ee, 1.6 milyon ve en ağır kuraklığı yaşayan Etiyopya'da e, 15 milyon insanın acil gıda desteğine ihtiyaç e, duyduğu ifade ediliyor. E, bölgede kuraklık nedeniyle yaygın göç dalgası e, var ve sınır çatışmaları da e, hızla artıyor. E, Kenya'da kuraklığın üstüne yağmur sezonu olan kış aylarında da çok az e, yağmur yağması milyonlarca insanı gıda yardımına Muhtaç bırakır halde ee, Şimdi son haftalarda Türkiye'de de e, kuraklıkla ilgili haberler e, çıkmaya başladı Son 44 yılın en kurak Hı -hı. daha doğrusu e, kış kuraklığı yaşandığı ifade ediliyor Bu konuyu da hani burada zikretmek lazım ama bu konuyu Hı -hı. daha uzun boylu ele almak lazım Sadece evet Türkiye'de de şiddetli bir kuraklık yaşanıyor diyelim evet. Evet, aynen öyle. Bunun etkisini Hı. istersen kuraklığın bu ülkelerdeki başka Çünkü etkilerini sadece de. Sadece susuzluk olmuyor. Sadece evet. gıda krizi değil. Her hayatın her aşamasında sorunlar çıkıyor. Elektrik üretimi mesela bu ülkelerde ağırlıklı. Ee, Kenya'ya baktığımız zaman e, elektrik üretimi çok önemli bir kısmı barajlardan sağlanıyor. Ülkedeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle barajlardaki su seviyesi nedeniyle enerji üretimi dizel yakıtlardan sağlanmaya çalışılmış durumda 2017 boyunca. Ancak kuraklıktan kötü etkilenen ülkenin maliyeti yüksek enerjiyi nereye kadar e, kullanabileceğini de bilinmez hale getiriyor. Bu nereye kadar devam edecek? Afrika'nın Mozambik, Maputo, Mozambik ülkesinin diyelim. Maputo bölgesinde yaşayan su yaşayan e, yaşanan daha doğrusu su seviyelerindeki azalma nedeniyle de bazı günlerde şehirlere su verilemedi. Yemen'e baktığımız zaman burada da çok, yine kuraklığa evet, bağlı hiç, kolera, evet, kolera salgını. Evet 2017'de çok önemli bir olaydı bu da. 28, 28 milyon nüfuslu bir ülke bu. İç savaş nedeniyle 19 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Aşırı kuraklık tal üretimini vuruyor. Gıda yetersizliği bir de küresel ekonomik krize birleşince Fas'ta, Bangladeş'te, Tunus'ta, Endonezya'da yiyecek isyanları yaşandı. Aşırı kuraklık ve sellerin iklim değişikliğine bağlı olarak sıklaşması ve şiddetlenmesi milyonlarca insanın ayaklanmasına ve göç etmesine evet. neden oldu. 28 yine oluyor. Aralık'ta başlayan İran'daki e, isyanların da ayaklanmaların da e, bir nedenini olarak e, kuraklık iklim hı hı. değişikliği e, olarak ifade ediliyor. Buna ilişkin e, şeyler çıkar, e, çalışmalar çıkar. Hatırlarsak Suriye'deki e, ayaklanmaya ilişkin de e, önemli bir neden olarak ifade edilmişti iklim değişikliği. Evet. Avrupa yani e, onda da aynı şekilde 2000 17'de İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası aşırı sıcaklar ve düşük yağış oranları ile ciddi bir e, kuraklık yaşadı. Son 20 yılın en kurak ekim ayını e, yaşadığı ifade edildi. Portekiz hükümeti bu dönemde su tasarrufu kampanyası e, başlattı. İspanya'da yaşanan kuraklığın da birçok gıda ürününün yanı sıra şarap üretiminde de e, ciddi Aha. oranda e, ciddi oranda düşürdüğü ve bunun için bundan dolayı da küresel e, şarap fiyatlarını arttı ifade edilmişti. Evet, yani her şeyi etkiliyor. Onu e, hep söylüyoruz. Şimdi kuraklıktan bahsettik Nurhan, biraz da sellerden. Bir, Ona diğer geçmeden uçak. önce müzik arası vermemiz. Verebiliriz tabii. Verelim Bir müzik mi? arası verelim. Ondan sonra sellerden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi Audio Machine'den dinleyelim. Eyes of Phoenix. Su hakkında 2017 dünyanın su karnesini aslında ele alıyoruz. Ee, önemli su olaylarını, kuraklığı, selleri, iklim değişikliğini konuşuyoruz, su kirliliğini konuşuyoruz. Şimdi en son sellerde kaldık, kuraklıktan bahsetmiştik. Küresel ısınmanın bir diğer ucu aslında aşırı yağışlar. 2017'de arttığını biliyoruz yine. Geçen Şubat'ta Endonezya'nın Bali adasında şiddetli yağmurlardan kaynaklanan çeşitli heyelanlar oldu. Bangali bölgesindeki dağlık bölgelerde 3 köy bundan çok kötü bir şekilde etkilendi. Felakette iki çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Evet. Martta ise Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Ağustos'ta Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da e, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymasında 400 kişi hayatını kaybetti. 600 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Evet. Ee, Kolombiya'da aynı hı hı. Peru'da olduğu gibi Mart sonunda aşırı yağışlar oldu. Yaşanan sel felaketinde yüzden fazla insan ölürken birçok e, altyapı, ulaşım sistemi de zarar gördü. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde de küresel ısınmanın e, etkilerinden en fazla e, en fazla etkilen eyaletler arasında Nevada, Kaliforniya eyaletleri de e, ...sel ve fırtına nedeniyle pek çok insanın hayatını etkiledi diyebiliriz. Evet, yani o Kaliforniya'da e, yer alan Oravilla Barajı'nın aşırı yağışlar nedeniyle taşması... ...çevre ilçelerde toplam 188 bin kişinin tahliyesine neden olmuştu. Nisan 2017, Columbia güneyindeki Makoa kasabasında sel ve toprak kayması ise... E, ...kaymasından dolayı ölenlerin sayısı 290 olarak açıklanmıştı. Evet, Rusya'nın güneyindeki şehirlerde aşırı yağışlar ve sellerle boğuştu e, 2017'de. 29 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da etkisini gösteren kasırgada 16 kişi öldü. 50'den fazla kişi yaralandı. E, yaşanan sel felaketi nedeniyle Stavropol bölgesinde binlerce kişi tahliye edildi. Son 15-20 yıl içerisinde yaşanan tehlikeli meteorolojik olayların sayısında Rusya'da iki kat artış görünmüş. Sadece geçen yıl. 560 afet yaşanmış bu ülkede. Yunanistan'ın güneyi e, sel felaketi yaşandı. Yunanistan'ın güneyinde Atina'da 14 kişinin ölümüne neden oldu. Sel nedeniyle yüzlerce ev, iş yeri ve araçlar sular altında kaldı. Balıkçı tekneleri battı. Sel felaketinin nedeni Akdeniz'de son 20 yıldır nadiren de olsa görünmeye başlanan tropik kasırga olduğu ifade edildi. Evet yani görünen şu ki Mod Barlow'un da söylediği gibi artık böyle hani su krizi sadece... Fakirleri yoksul ülkeleri etkileyen bir şey olmaktan çıktı bütün dünyanın problemi oldu bunlar hep böyle gelişmiş olan evet. ülkeler ama hepsi her şey çok negatif gitmiyor tabii 12 pardon 12 nereden çıktı 2017 <gülüyor> yılında. Ee, sadece olumsuz haberlerden bahsetmedim. Örneğin New York valisi geçen yıl yeraltı sularına radyoaktif madde sızıntısı ile gündeme gelen Indian Point nükleer santralinin 2021 yılına kadar kapatılacağını duyurdu. Santralde sadece 2012 yılından bu yana 40 kadar güvenlik ve sızıntı olayı yaşanmış. Evet El Salvador'da çevreyi bir... Özellikle su kaynaklarını korumak amacıyla metal madenciliğini yasakladı. Hı hı. Böylece metal madenciliğini tamamıyla yasaklayan dünyanın ilk ülkesi El Salvador oldu. Darısı bizim başımıza <gülüyor> Ee, onu hemen haber verebiliriz. Ee, biz geçen sene e, daha doğrusu Akgün bizzat gitmişti. Su hakkı kampanyası olarak. E, Barcelona'da e, Haziran ayında gerçekleşen e, Fearless Cities mitinge yani e, korkusuz şehirler buluşmasına e, katılmıştık. E, onun e, mottosu yani daha doğrusu talepleri ve durduğu yer çok anlamlıydı bizim için. İşte evet. korkunun ve güvensizliğin nefrete, eşsizliklere, yabancı düşmanlığına ve otoriterliğe çevrilerek yükseldiği bir dünyada kentler insan haklarını, demokrasiyi ve müştereklerini savunmak için bir araya geliyoruz. Demişti bu toplantıya katılanlar. E, Hı -hı. Böyle faaliyetler e, başlamıştı 2017 yılı içerisinde. Evet bu da devam edecek. Öncesi evet. de olan sonrası Hı -hı. da olacak olan bir şey. E, yani burada son bir şey eklemek isterim. Tabi su meselesi de gündeme gelmişti. Suya, parklara, kütüphanelere, okullara ve diğer kamu alanlarına erişimin hiçbir ayrımcılığa uğramadan herkesin hakkı olduğundan bahsediliyor. Ve bu hakkı ihlal eden en büyük tehditin aşırı sağcılıkla birlikte yükselen neoliberal düzen olduğu da ifade edilmişti. Bunun da altını çizeyim. Evet. Ben. <gülüyor> tam bu aşırı sağ ve neoliberal politikaların etkisi e, dünyada e, karamsarlık yaratırken e, bir yandan buna karşı örneğin İngiltere'de biz 2017'de Jeremy Corbyn'in liderliğindeki İşçi Partisi'nin seçim bildirgesine de e, tanık olduk. E, İşçi Partisi beğenmeyi azınlık değil çoğunluk için e, adıyla hmm. e, sundu ve onda da örneğin suyun demir, yolunun, e, demir yollarının tekrar e, kamulaştırılması, üniversite kaldırılması gibi birçok e, kamusal hizmet alanına ilişkin e, toplumsal talepler, kolektif talepler vardı. Bu açıdan da örneğin e, bu olumlu gelişmelerden bir tanesiydi. Süremiz azaldığı için evet. olumlu gelişmeleri böyle hızlı hızlı ifade çok etmeye çalışıyoruz. Gerçekten. Çok olumsuz bir program yapmayalım evet, diye. Aynen öyle. Şimdi bir de tabii ABD'de halkların iklim yürüyüşü var. Ee, ama e, bu tabii şeyle başlıyor, ABD Başkanı Trump'ın yani başkan olmasıyla, koltuğa oturuşuyla başlayan bir şey. Öncesine biraz baka, bakacak olursak, e, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri aslında ABD'de sokaklar boş kalmamış durumda. On binler sokaklara çıkıyor, işte bir tane etkinlikte benim başkanım değil eylemleri yapıldı. Kuzey Dakota erişim ve Keystone XL boru hattı projelerinin devam etmesine onay verdiği gün Trump... Binlerce insan sokaklara çıktı. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde yüz binlerce kadın Trump'a protesto etti. Yine çeşitli Orta Doğu ülkelerinden ABD'ye girişi durdurduğunda insanlar e, havaalanında toplanarak göçmenler hoş geldiniz gibi eylemler yapmıştı. Evet, evet. yani yüzüncü gününde de e, halkların iklim yürüyüşü gerçekleşti. İklim değişikliğini inkar eden Trump'ı protesto etmek için 200 bin kişi sokaklara e, çıktı. Su alanları da e, iklim iş ...ve adaletti, küresel ısınmanın bir adalet ve sınıfsal mesele olduğunu vurgu yapan bu sloganlar etrafında ...organize edilen, edilen yürüyüşte en önde, e, kortejin en önünde yerli hmm. halklar ve göçmenler e, yürüdü, e, sendikalar vardı, çevre örgütleri vardı... E, ...bu açıdan da e, sadece... Washington'da, merkez Washington olmakla birlikte 300 kadar şehirde e, evet. ve bölgede yürüyüş gerçekleştirildi. Bu açıdan da e, 2017 e, umut vericiydi bir yanıyla da. Evet, Ama mücadelenin zorlaştığını evet. e, ve devam etmemiz gerektiğini de gösteren bir yıl oldu. Aynen öyle. Evet programımızın sonuna geldik bu hafta. E, haftaya? Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.